1519 numaralı konu, Abdullah bin Büs, ün cinlerden bir cemaata Kur'an okuması, Abdullah bin Büs şöyle anlatıyor, Bir keresinde Humus'tan çıktım, gece olduğunda bir çölde konakladım, o gece oranın cinlerinden bazıları gelip yanıma oturdular, ben de onlara, şüphesiz ki Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yarattıktan sonra araştırmayın üzerine istiva eden Allah'tır, Gündüzü sürekli olarak kendisini takip eden gece ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna baş eğdirerek, yaratan, odur. İyi bilin ki yaratmak da emir de ancak ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir, Araf, 7 suresi 54, mealindeki ayeti kerimeyi okudum, bunun üzerine birbirine, sabaha kadar onu koruyunuz, dediler, sabah olduğunda hayvanıma binerek yoluma devam ettim.